Ne güzel olmuştu, biz ayrılmıştık Kafama sokayım neden barıştık Biz böyle olmaya çok tanımıştık Artık bitti İrem senin yüzünden Şimdi mutlu musun İremci söyle Ayrıldık bak işte bu işler böyle Hani seviyordun delicesi de Ne oldu aşkına ne oldu söyle senin hayatın koltuğa hep yalar dolar Aşkımda oynadın hiç acımadan Artık seviyorum bak buna inan Şimdi siktir o git çık hayatından İlk günden beri diril almamıştım Sahteymiş gözyaşın yalanmış aşkın Bu büyük aşkımı senince saydın Bugünden sonra yok, yok bende aşkın Bir de utanmadan kardeşim diyor Enal eve beni rezil ediyor Bu kıza ne yapsam yana durmuyor Çık git artık girer bırttım harbiden Bu beslenme sana son sözüm olsun Besteği dinlerken gözlerin olsun.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 senin sesini yaşamak inan ki zor geldi bana şimdi çığlık alıyorum kadın biter, kendine bulursun seni sen zengin sevgililer oysa ki kara seni ummadı kadar sever, yavrular kop unutulmaz birer birer sinsi nerede mi sana dönerse beher,